ve kulla bir ağaçın zallala ve kulla zallala inin ve kardeşlerim, asalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerine olan haklarından bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhissalatu ve selam Kendisine nübüvvet, peygamberlik verilmezden önce nasıl ki şirkten ve küfürden masum olmuş ise kendisine 40 yaşında peygamberlik verildikten sonra ölümüne kadar da her türlü şirkten ve küfürden masum olmuştur. Ve kendisine gönderilen vahyi insanlara tebliğ etmede de masumdur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ İn yuha. O kendi arzusundan, heva ve konuşmaz. Muhakkak ki onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam masumdur. Allah tarafından korunmuştur. Bugünkü dersimizde ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim'le de sabit olan, kendisinden vuku bulan bazı hatalar olmuştur. Bunları nasıl anlamamız gerekir? Çünkü ortada bizim masum olduğuna inandığımız bir peygamber var. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaptığı bazı hatalar var. Bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi kardeşlerim hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim gibi bir insandı. Bir beşerdi. Allah Azze ve Celle bizlere bir peygamber göndermedi. E, affedersiniz. Aleykümselam e, Bir melek göndermedi. Bilakis bizim gibi insan bizim gibi yiyip içen, çarşılarda dolaşan, evlenen ve çoğalan bizim cinsimizden bir insan gönderdi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın insan olması hasebiyle de kendisinden bazı hatalar buku bulmuştur. Yalnız peygamber olması vasıtasıyla Allah Azze ve Celle eğer o Allah Resulü Aleyhisselam bir hata yapmış ise Allah ve Celle tarafından ne yapılmıştır? Düzeltilmiştir. Ya da bir etap dediğimiz bir azarlama veya kınamaya maruz kalmıştır. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insan olması hasebiyle içtihat dediğimiz veya kendi görüşü dediğimiz ama hiçbir zaman masiyete kadar çıkmayan bazı ne olmuştur? Hatalar gündeme gelmiştir. Ve yine bu kısımda bu baktan olan hataları hiçbir zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o peygamberliğine, nübüvvetine veya ahlakına hiçbir şekilde ne yapmamıştır? Zarar vermemiştir. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisi tarafından yapılan hatalara ne yapmıştır? tövbe etmiştir. Ki Allah azze ve celle li yaghfira Allahu ma taqaddama min zenbika ula ta'ahhur. <gülüyor> Senden bu bulan geçmişte ve gelecekte ne kadar hata varsa muhakkak ki Allah hepsini affetmiştir diyor. Allah azze ve celle Fetih Suresi 2. ayeti kerimesinde. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan her ne kadar hata vuku bulmuş ise de bizim hilafımıza Allah Azze ve Celle Resulü Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş ve ileride işlemiş olduğu geçmişte ve ileride işlemiş olduğu bütün günahlarını Allah ne yapmıştır? Affetmiştir. Konuyla alakalı olarak biliyorsunuz Adese suresi var. Orada Allah Azze ve Celle Abese ve Tevella A'ma Olayın e, Kıssası şu şekilde kardeşlerim Abese e, Yüz çevirmek Veya yüzünü ekşitmek Manasına geliyor kardeşlerim Abese yüzünü Ekşitti, yüzünü çevirdi Yani ona iltifat etmedi Ve Ve yüzünü ondan Başkasına çevirdi Ahul Ama olan kişi kendisine geldiği zaman ona iltifat etmedi de ne yaptı? Yüzünü başka tarafa döndü. Olayın e, bu surenin, Abese suresinin bu ayetin inmesine sebep kardeşlerim. Biliyorsunuz Ümmü oğlu ki kendisinin isminin Amr ya da Abdullah olduğu söylenilmiş. Fakat Amr ismi daha çok kullanılmıştır kendisi Mekke'de iman etmiş ve ilk <gülüyor> Medine'ye hicret edenlerden bir tanesi. İbnu Ummi Mektum, yani Ummu Mektum'un oğlu. Adının amur olduğu söylenmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Medine'deyken, e, Mekke'deyken bazı Kureyş'in ileri gelenlerine ne yapıyor? İslam dinini anlatıyor ve onların İslam'a girmelerini arzu ediyor. Çünkü biliyorsunuz eğer bir toplumun bir kavmin ileri gelenleri İslam'ı tercih ederlerse veya bir görüşü tercih ederlerse onun tabiatında olan ona uyan insanlar da otomatikman ne yaparlar? O görüşü veya o dini benimserler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu arzu içerisinde bu aşk ve şevk ile ne yapıyordu? Kureyş'in ileri gelenlerine İslamı anlatıyordu. Öyle bir esnada. Ummu Mektum'un oğlu Amr öyle bir esnada tabi gözleri görmüyor. İçeride Allah Resulü var evet ama kimler var ne konuşuluyor olaydan haberdar değil. Ve kendisine İslam'dan yana müşkül olan bir meseleyi sormak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. O arada dediğimiz gibi Kureyş'in ileri gelenlerine Allah Resulü Selam dini anlatıyor. O gelen almaya Ummu Mektum'un oğlu Amra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey sorduğunu görünce ne yapıyor? Ona iltifat etmiyor ve tekrar o Kureyşlilere büyüklerine dönerek onlarla konuşmaya devam ediyor. Bu üzerine Allah Azze ve Celle ne yapıyor? o o ama adam geldiği zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor yüzünü ekşitti de yüzünü ne yapmadı ona iltifat etmedi de başka tarafa döndü. O ma yudrikelleallehu yezakka. Bilemezsin belki de o ne yapacak daha çok yani Allah Aleyhissalam anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın anlattığı o hidayete veya o anlattıklarını alıp ne yapacak? Kendisini temizleyecek. İşte böyle bir hatadan dolayı Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ne yapıyor? İkaz ediyor kardeşler. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyevi bazı işlerde yaptığı hatalar gündeme geliyor kardeşlerim hatalar derken kardeşler bazen sahabenin ve içinde bulunduğu toplulukta yapılan hatalar bizim için ne oluyor? Bir rahmet oluyor. Düşünün bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferdeyken mola veriyorlar. Ve sabah namazına yakın bir vakit ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki siz uyuyun, ben nöbet bekleyin ki sabah namazını kaçırmayalım. Oradan sahabenin bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anhı olduğunu zannediyorum. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sen yorgunsun sen uyu. Bilal, Bilal Habeşi Allah razı olsun. Bilal Habeşi Allah Resulü Aleyhisselam'ın müezzini. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sen yorgunsun sen uyu ben nöbet bekleyin sizi de sabah namazına uyandırayım derken güneş üzerlerine, dönüyor, üzerlerine çıkıyor ve güneşin sıcaklığı onları uyandırıyor Allah Resulü birden uyanıyor Allahu Ekber ne oldu ey Bilal sen neden bizi uyandırmadın sabah namazının vakti kaçıyor Bilal der ki ey ya Resulallah seni uyutan Allah beni de uyuttu diyor kalkın buradan gidelim diyor hemen bulundukları yerden başka bir tarafa gidiyorlar hemen abdestlerini alıp Sünnetiyle beraber sabah namazını eda ediyorlar. Şimdi bu bize insan ne oluyor? Bir rahmet oluyor. Demek ki sabah namazını uyar, uyuyarak kaçıran bir kimse hemen uyanır uyanmaz ne yapacak? Al namazını abdestini al namazını kılacak. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ile alakalı yani dünyevi işlerde normalde pek karışmayan birisi. Çünkü her ne kadar kendisine vahiy gelmişse onu ne yapmış? insanlara aktarmış. Dünyevi işleri de fazla bu ne yapmamıştır? Karışmamıştır. Böyle bir durumda Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman bakıyor ki insanlar Medine'de hurmayı aşılıyorlar. Allah Resulü bakıyor kendisinin daha önce görmediği bir olay. Ki Medine'ye bir çiftlikle uğraşan insanlardı. Tarlayla uğraşan insanlardı. Özellikle hurmayla. Ben diyor sizin bu yaptığınızı pek hayırlı görmüyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam böyle deyince insanlar o sene aşılamayı ne yapıyorlar? Bırakıyorlar ve hurma ağaçlarından hurma verim alamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bunun şeyini sorduğunda işte Allah, ey Allah'ın Resulü bizler aşılarız ki ne yapsın? Orma, meyve versin. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki muhakkak ben bir beşerim insanım. Ve size dininizle alakalı bir şey emredersem yani vahiyle alakalı bir şey emredersem onu benden alınız. Eğer diyor raiyimla, yani kendi görüşümle bir şey söylersem vahiy dışı Muhakkak ki ben bir beşerim, insanım diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Enes radıyallahu Anhun'un rivayet ettiği hadiste ise siz diyor dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz diyor Aleyhissalatu vesselam. Evet ve e, Talha radıyallahu Anhun'un rivayetinde diyor ki eğer diyor size dünyalık işlerde fayda verecek bir şey varsa onu yapın diyor. Ben bir şey yani zannımla, kendi görüşümle bir şey yaparsam o ancak benim bir zannımdır. Fakat diyor eğer ki Allah'tan bir şey konuşursam onu alın. Çünkü ben asla ve asla Allah adına bir yalan söylemem diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu da nedir? Onun kendi görüşüyle söylemiş olduğu bir olaydır. Yine kardeşlerin Bedir vakasında... Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bedir'e gittiği zaman Bedir kuyularının daha aşağısında bir mevzide mevzilenmek istiyor. Bunun üzerine sahabe geliyor diyor ki, Habib bin Munzir radıyallahu ey Allah'ın Rasulü, burada yani Bedir kuyularının daha aşağısında askeri mevzilendirmemiz, Allah'tan bir vahiy mi yani bir hile mi, Allah'tan gelen bir vahiy mi yoksa senin görüşün mü? diye soruyor sahabe. Allah Resulü hayır benim görüşüm dediğinde bunun üzerine diyor ki işte gidelim oraları tutalım biz suyumuzu içelim fakat onlar su içmesinler. Bunu engelleyelim. Niye? Çünkü Mekke'den gelecek ordu Bedir kuyularına yaklaşık 200 küsur kilometre uzaklıkta ve insanlar susuz olarak gelecekler o Bedir kuyularından su içmelerini engellediğimiz zaman ne olacak? O kuyuya üşüşecekler veya susuz kalacaklar biz de öylelikle o ne yapacağız? Onları avlamış oluruz veya sus bırakmış oluruz. Sahabe suyun içecek ama onlara su verilmeyecek. Böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne yapmıştır? Kendi görüşünü terk etmiş. O sahabenin görüşünü almıştır. Yine bu olay biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda da tekrarlanmıştır. Allah Resulü Vesselam bir görüş serdetmiş. Bu vahiy mi senin görüşün mü? Ey Allah'ın Resulü'nün. Bu benim görüşüm. Salman el-Farsi radıyallahu an e Allah'ımızın şöyle şöyle yapalım diyerek ne yapmıştır? O görüşü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam benimsemiştir. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi ne vardır? Eğer diyor ben size Allah katından bir şey söylersem onu kesinlikle alın. Yani bu böyle midir, böyle midir, şöyle yapalım kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu Allah'tan bir vahidir. Onu söylüyorsam onu alın. Çünkü ben asla Allah Azze ve Celle adına yalan söylemem buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Yine hüküm konusunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, ki bu Allah Resulü vesselamın gaybı bilmediğini, Allah'ın bildirdiği müstesna, Allah, Allah Resulü vesselamın gaybı bilmediğinin en büyük delillerden bir tanesi. Diyor ki, sizler diyor iki kişi, bana muhakeme olmak için geliyorsunuz. Yani iki tane davacı var. Biri zalim, biri mazlum. Bana gelirsiniz ve benim karşımda muhakeme olursunuz. Olur ki diyor biriniz haksız da olsa dili sayesinde ne yapabilir? Benim karşımda haklı çıkabilir. Eğer böyle olduğu halde ben onun lehine hüküm verirsem sakın onu almasın. Çünkü o ateşten bir parçadır buyuruyor Aleyhisselam. <Gülüyor> Bu da nedir? Bu olay da Allah Resulü Aleyhisselam'ın gaybi bilmediğinin delillerinden bir tanesi. Allah'ın bildirdiği nedir? Müstesnadır. Bu aynı zamanda hüküm verecek mahkemede hüküm verecek kimseler için de nedir? Bir delil olmuştur kardeşlerim. Veya mahkemeye gidip muhakeme olacak kimseler için bir kişi %100 bir meselede haksız olduğu halde... ...dili sayesinde ne yapabilir? Haklı gelebilir. Ki bu şeytanın dilidir kardeşlerim. Bir kadı da ne olabilir? Öbürü %100 haksız olduğu halde... ...sırf onun savunmasından dolayı... ...hani günümüzde diyorlar ya... ...bu avukat ne yapar? Adamı ipten alır. Adam normalde ipi hak etmiş. Yani idam edilmeyi hak etmiş. Kalem kırılmış... Ama avukat ne yapabiliyor? Haksız olduğu halde, yüzde yüz haksız olduğu halde onu geçersiz delillerle, yalancı şahitlerle veya dilini şeytan gibi kullanarak ne yapabiliyor? Onu ipten alabiliyor. Her kime diyor böyle bir hüküm verilirse muhakkak o ateşten bir parça almıştır diyor Allah'a Bu hüküm aynı zamanda diğerler için de nedir? Geçerlidir kardeşler. yine Allah Resulü ve Vesselam insan olma vasıtası özelliğiinden dolayı hastalanmıştır. Ee, Birçok hastalığa yakalanmıştır ki ölüm döşeğindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe anlattığı kadarıyla ben diyor sizden iki kişinin çektiği kadar yani çektiği ızdırabı çekiyorum, çekiyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ın beşer yani insan olması hasebiyle kendisinde vuku bulan nedir? Bazı hatalar olmuştur. Ama bunlar hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği vahide veya ahlakında veya diğer Allah'tan haber verdiği şeylerde Kur'an'da ve sünnette hiçbir zaman bir yaralayıcı veya onun kıymetini, değerini azaltıcı bir şey asla asla olmamıştır. Ki bunu düşmanları dahi ne yapmamıştır? Söylememişlerdir. Salatu vesselam Allah Azze ve Celle'nin salatu ve selamı onun üzerine olsun. Evet, kardeşlerim yeni bir konu. Ee, bildiğiniz üzere konumuz Allah Resulü vesselamın e, imanla alakalı, yani şahadetin ikinci kısmı olan bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. bununla alakalı dersimiz inşallah silsilemiz devam ediyor bu yeni konumuzda da Allah rasulü aleyhissalatu vesselama itaat etmenin farz olduğuna dair deliller ki burada bir giriş söyleyeceğiz temhid olarak inşallah hiç şüphesiz Allah azze ve celle peygamberi nebisi muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyi ve ona itaat etmeyi ne yapmıştır Fars kılmıştır. <gülüyor> Kabirde sorulacak sorulardan da bir tanesidir kardeşlerim. Ne diyor? Men Rabbuk. Rabbim kim? İkincisi ne? Men Nebiyyuk. Peygamberim kim? Kabirde sorulacak sorulardan, yani insanın mükellef olduğu şeylerden bir tanesi. Peygamberim kim? Tabii bu soru şu anda, belki bize dahi çok basit gelen bir soru. Ama kardeşlerim, şu anda bu soruya verdiğimiz peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi acaba kabirde de bu, bu kadar cevap vermek bu kadar kolay olacak mı? Her kim hakikaten onun aleyhissalatu vesselamın ümmeti olmayı başarabilirse tıpkı Allah'a kul olmayı başardığı gibi inşallah işte orada da sorulara kolayca ne yapacaktır cevap verecektir. Ama öncelikle Allah hakkıyla kul, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ümmet olabilirsek inşallah. Allah azze ve celle hakkıyla ümmet olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Birçok ayeti kerime var konuyla alakalı. Bunlardan bazılarını ve muhakkak bilmemiz gereken bazı ayetleri ki Allah azze ve celle Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin dosdoğru yola çağıran bir hidayet eri olduğuna haber veriyor. Allah Azze ve Celle. Ya eyyuhem nebi inna arsennake şahiden ve mübeşşiren ve neziren ve da'iyen ila ila bi biiznihi ve siracan Ey nebi muhakkak ki biz seni bir şahit bir uyarıcı müjdeleyici uyarıcı ve izniyle Allah'a davet eden nur saçan bir kandil olarak gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلٰى صِرَاتُ <gülüyor> الْمُسْتَق۪ينَ <gülüyor> Muhakkak ki sen insanları ne yaparsın? Dost doğru yola iletirsin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Her kim onun aleyhissalatu vesselamın ümmeti olmayı başarırsa ki Allah Resulü Aleyhisselam onu ne yapıyormuş? Dost doğru yola. İçerisinde hiçbir eğrilik olmayan o yola ne yapıyormuş, hidayet ediyormuş Allah Resulü Aleyhisselam. Festemsif bildiği uhhi ile ki inneke ala siratu sana vahiy yoluna nasıl sıkı sarın Inneke ala siratu mustaqim ve İmam sen dostolu bir yol üzeresin diyor Allah Azze ve Celle. Ki Allah Azze ve Celle peygambere itaati kendisine itaat sayıyor ve diyor ki men yuti'ir rasul allah her kim o peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Burada kendisiyle itaati peygamber aleyhisselatu vesselamla itaati ne yapıyor? eşdeğerde tutuyor. Kim peygambere itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Evet ki asla ve asla ne bir kurtuluş ne bir e, necat vardır ki bu da ancak kıyamet günü nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselama imandan sorulmadıkça ancak ve ancak nedir? Bundan kurtuluş yoktur kardeşlerim. فَنَنَسْ أَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَنَسْ أَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Sana gönderilenlere gönderilenlerden sorulmadıkça diyor Allah Azze ve Celle. Ki dediğimiz gibi kabirde sorulacak sorulardan bir tanesi de Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı olan imanla alakalı meselelerdir kardeşler. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı göndermekle ona hidayetle cennet ile cehennem ehlini birbirinden ayırmıştır. Ki her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik eder, onu doğrularsa cennet ehlinden, her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine asi gelir, isyan eder, yalanlarsa muhakkak ki o cehennem ehlindendir. Men يتع الله ورسوله يدخله جنة تجر من تحته الانهار خالدين fiha. her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu altlarından aylarından ve ağaçların altlarından nehirler akan cennetlere girdiririz. Halidine <gülüyor> nefiha onlar orada ebedidir ebedidirle zalikal <gülüyor> fauzul İşte kurtuluş mu istiyorsun? İşte büyük kurtuluş budur diyor Allah azze ve celle. O men ya'sil laha Her kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onların emirlerini dinlemezse ve teaddi hududehu onun sınırlarını aşarsa, yasakladıklarını yaparsa, يُدْحِلْهُ نَارًا Allah onları cehenneme girdir. خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مِهِمْ Orada onlar nedir? Ebedidirler. Allah Azze ve Celle bizi ve neslimizi cehennem azabından korusun kardeşlerim. İşte dünya saadeti ve ahiret saadetinin tek bir şeyi vardır ki o da Allah'a ve Resulüne itaat etmektir kardeşlerim. Dünya ve ahiret mutsuzluğunun tek sebebi vardır ki o da Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isyandır, itaatsizliktir kardeşlerim. Evet. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ O gün zalim ne yapar? Elini sırır diyor. Ve De der ki ya leteni ittakhadthu ma'ar rasul sabila keşke o peygamberle beraber bir yol tutsaydım ve ileta leyteni lem attakhith fulanen yazıklar olsun bana keşke diyor falancayı dost edinmeseydim lakad adallani zikri. muhakkak ki o beni ne yaptı zikirden İslam'dan, dinden her şeyden alıkoydu Caini, o zikir Kur'an bana geldikten sonra beni her türlü hayırdan alıkoydu diyor. İşte burada kardeşlerim. Keşke diyor falancayı dost edinmeseydim. Burada insanın kimlerle oturup kalktığı, hani kimlerle düşüp kalktığı, kimleri dost edindiği çok önemlidir kardeşlerim. Çünkü yarın öyle bir gün geldiğinde Allah Azze ve Celle bizlere bu sözü söyletmesin kardeşlerim. Kişi kiminle dost edindiğine, kimi dost edindiğine, kiminle gezip tozluğuna ne yapmalı? Çok iyi dikkat etmeli. Yarın keşke falan dost edinmeseydim dememek için kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize salih dostlar versin kardeşlerim. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَدُولًا Muhakkak ki şeytan ne yapar? insanı yüz bırakır. Şeytanın işi budur kardeşlerim. Yarın kıyamet günü nedir? Kendisi zaten cehenneme girecek. Allah ona onu vaat etmiş. Şeytan benimle beraber ne kadar kişiyi cehenneme sokarım telaşı içerisinde. Yarın kendisiyle cehenneme girdiğinde siz kimsiz bilse ben sizi tanımıyorum ki diyecek. Şeytana uyduğunuz halde sizi oraya o götürdüğü halde. İşte o zaman o kimseler ne yapacak? Ellerinde nasılacak Vay bize yazıklar bize diyecek ama maalesef iş işten geçmiş olacak kardeşlerim. Allah bize hayır versin kardeşlerim. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle O gün diyor yüzleri ateşte çevrilip durur diyor bederler ki ya leytena ata'na Allah Allahu ta'na Rasul'a yazıklar olsun bize keşke Allah'a ve peygambere itaat etseydik ve qalu Rabbena inna ve kubara'ana ki ya Rabbi bizler o büyüklerimize efendilerimize uyduk fe adalluna sadila ve bizi doğru yoldan saptırdılar Rabbena atihim du'feyn min el ya Rabbi onlara azabın iki katını ver. Ve onhuma lakn el onlara büyük bir şekilde lanet ederler diyor. Kul ati Allah ve'r Resul de ki Allah'a ve peygamberine râsûle itaat edin. Fe in eğer dönerseniz yüz çevirirseniz fe inna Allah la yuhibbul kâfirîn. Muhakkak ki Allah kâfirleri Demek ki her kim Allah'tan ve Resulünden yüz çevirirse, evet. ona ikisine itaat etmezse, Allah <gülüyor> ne diye isimlendiriyor onları? Kafirleri sevmez Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, فَلَا <gülüyor> وَرَبِّكَ la yu'minun, Vallahi onları iman etmiş olmazlar. Evet. Kimler onlar? hatta hükmedin kemi şıgra بينهم hatta kendi aralarında anlaşmazlıkları olduğu zaman seni hakem tayin ettikten sonra edip thumma la enfusihim haraca sen onlar arasında hüküm verdikten sonra kalplerinde hiçbir rahatsızlık ne yapmayacaklar duymayacak yoksa iman etmiş olmazlar ya falanca alim de böyle diyor falanca alim de böyle diyor şöyle fetva var böyle fetva var ne yapmayacak? Eğer içinde bulunduğu duruma fetva arar ise fetva veren çok olur kardeşlerim. Ama bir işte Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam hüküm verdiği zaman o hükmü ne yapacak? E, kalbinde hiçbir şey ve şüphe olmaksızın. Allah faize ne diyor? Haramdır. Allah Resulü selam faizin en küçüğü bile kişinin anasıyla zina etmesi gibidir ya gidelim ev kredisi alalım araba kredisi alalım ya faiz değil mi ya başka türlü mal sahibi olunmuyor ki <gülüyor> adını da böyle koydular böyle mazeretler peki yarın Allah Azze ve Celle onun sana hesabını sorduğu zaman ne diyeceksin ya Allah Azze ve Celle sonra o Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman ona ne olmak vardır kendi içerisinde hiçbir şey rahatsızlık hissetmeyeceği ve olduğu gibi ne olacak? Teslim olacak. Allah Azze ve Celle bize hakkıyla teslim olanlardan eylesin Amin. kardeşlerim. Feliha deril lezine an emrihi en tusîbahum fitnetun ev yusîbahum azâbun alim. O Allah'ın emrine muhalefet edenlere bir fitne veya ilim bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar var ya Allah'ın <gülüyor> nimet verdikleri nebiler sıddıklar şehitler ve salihlerle beraberdirler. Allah'a ve Resulüne iman edenler itaat edenler. En üst derecelik kişilerle Firdevs'te olanlar nebiler Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir kardeşlerim. Bu da derecelerin en yükseğidir kardeşlerim. Demek ki hani diyor ya Allah Azze ve Celle bunlar azmedilmesi gereken işlerdir. İşte demek ki Allah'a ve Resulüne itaat etmek de hakikaten azmettiren, azmetmeyi gerektiren şeylerden. Ki onlar dereceleri en yüksek olan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklar. Ama şart ne? Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Allah Azze ve Celle bizi kendisine ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla itaat edenlerden eylesin kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere Allah'ın Azze ve Celle onlara itaat etmeyi emrediyor. وَمَا أَرْسَنَّا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz bir peygamber gönderdiğimiz zaman nedir? Allah Azze ve Allah'ın izniyle ona itaat edilmesi için göndermişizdir. Yoksa bir oyun, bir eğlence olsun diye peygamber göndermiyor Allah Azze ve Celle. Ona itaat edeceksiniz, onun gösterdiği yol üzere, onun şeriatı gereğince ne yapacaksınız? Amel edeceksiniz. Allah onun için gönderiyor. Her kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse Allah'tan korkar ve sakınırsa, işte faulâ işte acil kurtuluş erenler, onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Allah'tan korkun ve itaat edin. Bütün peygamberlerin, bütün sözleri Nuh Aleyhisselam'ın, Hud, Salih, Şayb ve Lut Aleyhisselam'ın Allah'ın selamı onların üzerine olsun, hepsinin söylediği sözler bunlardı kardeşler her bir peygam peygamber muhakkak kendisine itaat edilmesi için gönderilmiştir kardeşlerim Allah azze ve celle hakkıyla onlara itaat edilmesi, eden kullarından eylesin kardeşlerim <Gülüyor> Peygamberler Allah Azze ve Celle tarafından üç esasla gönderilmişlerdir kardeşler. Birincisi Allah'a davet, ikincisi kulları irşat etmek ve onları Allah'a götüren yolu açıklamak. Üçüncüsü de insanların cennet ve cehennemde yani kıyamet günü döndüklerinde onların hallerinin durumlarının nasıl olduğunu beyan etmek. Açıklamak içindir. Birincisi Allah'a davet ki bu içerisine Allah Azze ve Celle'nin tevhidini, sıfatlarını ispat etme, kaderini ispat etme. Ee, başla, e, bazı kıssalar e, Allah Azze ve Celle'nin misal olarak verdiği Kur'an'daki bazı kıssaların açıklanmasıyla alakalı. İkincisi insanları, kulları irşad etmekle alakalı mevzu da şeriatları, peygamberlerin gönderdikleri şeriatlar, emirler, nehirler, mübahlar ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve sevmediği şeyleri açıklarlar. Üçüncüsü de kulların dönecekleri yerin alakalı, imanla alakalı, durumlarıyla alakalı beyana gelince kıyamet günüyle alakalı mevzuların açıklanmasıdır ki bunun içerisine girer, cennet ve cehennem girer, orada elde edilen sevap ya da başa gelecek ceza musibetler girer kardeşlerim Evet yine Allah azze ve Celle peygambere itaat etmenin tabi olmanın kurtuluşa erme vesilesi olduğunu söylüyor ve diyor ki felleddiğiu bihi vezarhu ona sarruhu ona iman edenler ona saygı gösterenler ona yardım edenler, işte onlar kendisi onunla birlikte indirilen nura yani Kur'an'a tabi olanlar işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Allah azze ve yine diyor ki sizden bir grup olsun. Ne yapsın bu grup? Hayıra çağırsın. Bu ye'murûne bil ma'rûf ve yanhavne münker. emretsinler. Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın emrettiklerini emretsinler ve münkerden Allah azze ve celle'nin ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yasakları, yasakladıklarından da yasaklasınlar. Ve evet. ulayke humul muflih. İşte kurtuluşa erenler bunlardır diyor Allah azze ve celle. Evet, demek ki peygamber aleyhissalatu vesselama saygı duymak ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama yardım etmek neymiş? Kurtuluşa erenler işte bu vasıfları taşıyan kimselerdir diyor Allah azze ve celle. O yüzden bu kurtuluşu nedir? Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'a gaybe iman eden, namazı kılan, rızıkla, verdiğimiz rızıklardan rızık veren, peygambere indirilene de iman edenler nedir? Kurtuluşa ermişlerdir. Ki Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 5 ayetinde Elif Lammim Dâlikil kitâbu lâ raybe Bu Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Hudellil muttakîn, muttakilere bir yoldur. Onlar ki Allah Azze ve Celle o muttakilerin vasıflarını sayarken kimlerdir onlar ya Rabbi? Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar gaybe iman ederler. Ve yuqimûne assalâte ve namazı kılarlar. Ve mimmâ razaqnâhum yunfikûn. Onlara infak ettiğimizden, ne yapa, Verdiğimizden, rızıklardan da infak ederler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ Sana indirilene iman ederler. Senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Ve onlar da ahiretle alakalı kesin bir ne vardır? iman vardır. Hiçbir şekil şüphe yoktur. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَنْ مِنْ رَبِّينَ İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. وَاُولَٰئِكَ <gülüyor> هُمُ الْمَرْضُونَ işte kurtuluş erenler onlardır. Kurtuluş ermek aslında bu kadar basittir kardeşlerim. Ama ne yapmak gerekiyor? Laf değil, söz değil, amel etmek gerekiyor. Öğrendiğimiz de, öğrendiğimiz şeyleri ne yapmak? Amele dökmemiz gerekiyor. Yoksa imanımız da, İslamımız da, İslamımız, İslamımız da nedir? kuru bir iddiadan ileri gidemiyor kardeşlerim. Yani ne kadar insan öğrendiğiyle az da olsa amel eder, tevhidi öğrenir her türlü şirk, küfür, bidat ve hurafeden uzak olursa, işte bütün bu vaat edilen şeylere ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin o saraylarından ve ağaçları altından akan cennetler vardır dedikleri o cennetlere ne yapıyor? Allah Azze ve Celle vaat ediyor kardeşler. Allah Azze ve Celle o Firdevs cennetine girmeyi peygamber aleyhissalatu vesselama komşu olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bu men yutta illa ve resuluhu yudkhilhu cennatin tecre min Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ağaçları ve sarayları altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Fi halidina fiha onlar orada ebedidirler. <gülüyor> işte büyük kurtuluş budur. Her kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onun hatlarını hudutlarını aşarsa Allah onu içinde elbedi kalacağı cehenneme girdirir ki bu da alçaltıcı bir azaptır. Allah Azze ve Celle bizleri böyle olmaktan korusun. Allah'a ve Resulü Aleyhisselam'a itaat eden ve o cennetlere girmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Amin. Allah Azze ve Celle hakikat bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan korunmayı, sakınmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi Amin seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru bizi ana babamızı ve bütün inananları cehennem azabından koru rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi Allah'ım amin subhanekallahu muh bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiraka ve tubu ileyk وآخر تعوانا أن الحمد لله رب العالمين